1419, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in sahabilerinden bazılarına bir takım zikir ve dualar öğretmeleri, evet, Said bin Cunade şöyle anlatıyor, Taifliler içerisinden Hazreti Peygamber'e gelip iman eden ilk ben oldum, bir sabah kuşluk vakti Taif'ten yola çıktım ve bir ikindi namazı vaktinde Mina'ya vardım ve dağıtırmandım. tırmandım, sonra da indim ve Hazreti Peygamber'in yanına giderek Müslüman oldum, Hazreti Peygamber bana İhlas ve Zilzal sureleri ile şu kelimeleri öğrettiler, Sübhanallah. Lâ ilâhe illallahü velhamdülillahi ve lâ ekber Allah Teala ortakları münezzehtir hamd ona mahsustur kendisinden başka ilah yoktur ve o her şeyden yücedir sonra da işte bu sözler kalıcı olan güzel işlerdir buyurdular